Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün avi yok. Evet. Ve birlikte yapıyoruz son derece tabii. hiç karartıcı haberlerle lebalip dolu gazete sayfeleri ve televizyon ekranları. Evet, evet. Dünkü e, patlama e, çok düşündürücü, hem üzüntü verici, tabii çok üzücü e, dokuz kişinin ölmesi e, ama e, bir o kadar da düşündürücü. Evet, hatta vali, bir yerden bir yanette yer, bir yer e, valinin on kişi olduğunu söylediğini evet, yazıyor. Evet. evet, on kişi diyor. Hastaneye giden kişi de kastetiyor zaten. evet.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 Bu dün sabah meydana gelen olayla ilgili çok ilave edeceğim bir şey yok. Biraz evvel saat 8-9 diliminde sen detaylı biçimde basına yansıyanı ve çeşitli görüşleri evet. aktardın. Burada şöyle bir, iki tavır var. İkisi de acele tavırlar. Hemen failin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 Bayram mafyesinde 9 PKK'lıyı dağda eylem halinde olmadığı iddia edilen PKK'lıları dağda basıp öldürenlerle aynısıdır diyen BDP içinden olan zihniyet sadece BDP içinden değil tabii <gülüyor> PKK çevresi de benzer bir Daha doğrusu onlar daha biraz daha farklı bir şey söylüyorlar. Ona, ona geleceğim. Bu da e, hemen o gün e, adres göstermenin e, pek doğru olmadığı. Yani en azından bu konuda bu kadar hızlı kanaat ifade etmenin çok e, e, savunma mekanizmalarının daha çok e, tetiklediği tavırlar olduğu kanaatindeyim. E, bir olay yerinde bulunduğu iddia edilen Ve bugün bazı gazetelerde listesi var. Özgür gündemde detaylı biçimde olay yerinde, patlama yerinin yakınlarında bulunan malzemeler var. Bu malzemelerin içinde PKK çevresinin verdiği bilgilere göre... ...işte bir sırt çantası da var. 30 metre uzanda olduğu ıı, iddia ediliyor. Hı hı. Bu sırt çantasının içindeki malzemeyi de gazeteler ıı, veriyorlar. işte. İki tane anti-tank mayını, mekan, meke, bir Rus yapımı anti-tank mayını diyorlar. Rus yapımı anti-tank mayını, yani. anti mayını, bir tane kasatura, bir tane ıı, hava dinatma mermisi, işte ıı, gıda malzemesi falan filan. Ve ıı, E, e, Dijle haber ajansının kaynağına göre bu e, patlama e, bu bu patlama yine 30 ile 10 ile 30 metre arasındaki malzemelerin e, malzemeler iki askeri çantanın içinde bulunmuş. Bu askeri çantalardan bir tanesinin e, üzerinde ve e, Hakkari Hatırası Dağ ve Komando Tugayı yazılıymış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 ...öyle çok unutulacak bir şey değildi bu işi yapanlar. O kadar iki tane sırt çantasını kolay kolay unutup kaçmazlar. Kaçarla, kaçabilirler de. Kaçmak zorunda da kalmış olabilirler. Ama iki ihtimalle birlikte düşünmemiz gerekir. Evet. Burada bir üçüncü ihtimal daha var. PKK biliyorsunuz çok hızlı biçimde...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 ...gelen... E, ...bilgi... E, ...bu... E, ...burada bir kontra eylemi yapıldı... ...kontra eylemi... E, ...bu üçüncü iddia... Evet. E, ...birinci iddia dediğim gibi... E, ...PKK'nın yaptığı... İkinci ...bu idda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...PKK'nın yaptığını söylüyor... ...evet birinci iddia bu... E, Yani bir hükümet çevresinden de bu, bu tür şeyler geliyor, ee, evet. bu tür iddialar çok hızlı biçimde geldi, sonra yavaşladı ama en azından e, böyle bir iddia var. İkincisi e, bunun e, e, Ergenekon e, bağlantılı, dolayısıyla e, yarı resmi veya resmi bir e, grup tarafından yapıldığı iddiası Dokuz kişiyi öldüren, dokuz PKK'lıyı öldürenle aynı kişiyi deyince o zaman adres doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri. Çünkü o dokuz kişiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir birliği öldürdü. Başka kimse öldürmedi. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu açıkça, orada bir çatışma olmuştur. Çatışmada şunlar, şunlar, şunlar gerçekleştirmiştir diyerek detaylı bir bilgi verdi. Dolayısıyla siz dokuz PKK'lıyı öldürenle aynı E, aynı adrestir dediğinizde e, adresi Türk Sağlık Kuvvetleri'nin içinde bir grup falan ama Türk Sağlık Kuvveti olarak veriyorsun demektir. E, BDP'li bazı e, yöneticiler bunu söylediler. Bir üçüncüsü KCK'lıların söyledikleri bu bir e, kontra elemidir. Bölgede kontra eleminden ne kastediliyor? E, bu kontra eyleminden kastedilen de bu e, Daha doğrusu şöyle diyor e, KCK, bu saldırı bir kontra eylemidir, güçlerimizin olayla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Kontra eyleminden karşıs edilen Hakkari'de ve e, civar illerde e, dolaşan e, ve PKK'lı kılığında dolaşan bir e, kontra birliği veya birliklerinin, gruplarının kont gerilla, kontradan bahsettiği bu, e, gruplarının olduğu iddiası e, zaman zaman, son e, aylarda,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 Evet. Geçmişte ve yakın tarihte. Tulum o çıkıyor. Bir ANAP'a veriyor, bir Refah'a veriyor, bir arkasından e, AKP'ye veriyor veya BDP'ye veriyor. ama tulum biçimde veriyor. Şimdi tulum çıktığı zaman insan e, bunun sadece bireysel bir seçimi olmadığını anlar. E, buradan, e, bunların yanında açık olan e, ve gerçekten e, çok e, kınanması gereken...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 Arkasından 1990'ların başında Özgür Gündem gazetesinin çıkışında çıkmasında çalışmış. Aslında gazetecidir kendisi. Anadolu Ajansı Diyarbakır temsilcisiyken 1980'de tutuklanmıştı ikinci kez. kez.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 İşte 20-25 Eylül arasında hiçbir öğrencinin okula gitmemesini istiyor KCK. Demokratik özelliğin dili Kürtçedir diyor. Şimdi Demokratik özelliğin dili Kürtçe ise, o zaman Demokratik özellik talebi Öcalan'ın ifade ettiğinin gibi değil. Çünkü Demokratik Özelleşme talebinin Öcalan hatta galiba Karayılanda bunu söylemişti. İşte Türkiye'nin diğer bölgeleri için de geçerli olduğunu.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 Amed adının alması demek bunu ta e, tarihin çok derinliklerinde kullanılmış bir bölge adına çevirmek demek. Hangi Kürt 15-20 yıl öncesine kadar Diyarbakır'a Amed diyordu ki? Hı, diğer taraftan bir dizi Ermeni köyü var orada. Ermeni kenti var orada.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 ifadesini dile getiriyor. Burada şey işte bu bir muhalefetin tepkisel ifadesi falan filan ama dikkati çekmekte yarar var. Evet, evet, epey mesafemiz de var daha konuşacak. Peki çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnsel